Merhaba Biz Söz Küçüğü'n programında hoş geldiniz. Bu hafta ben ve Deniz arkadaşım sunacağız. Merhaba. Yanımızda Bahattin Akşit ve Belma Akşit var. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz biraz? Tamam, ben Bahattin Akşit, sen de söyledin adım ama Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesiyim. Daha önce de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesiydim, uzun yıllar orada 35-40 yıl çalıştım. Sonra 2007'de emekli olup Maltepe Üniversitesi'ne geldim. Dört yıldır da Maltepe Üniversitesi'nde sosyolog olarak çalışıyorum ve işte dersler veriyorum öğrencilerimizle. Buna benzer araştırmalar yapıyoruz, onlara araştırma öğretiyoruz, bir yandan da bilgi üretiyoruz. Sizi tanımayabilir miyiz? Evet, benim adım Belma Akçit söylediğin gibi. Ben de Maltepe Üniversitesi Sosyoloji bölümündeyim, Fener Edebiyat Fakültesi'nde. Aslında benim Bahattin Hoca kadar çok belki sürekli bir sosyoloji geçmişim yok. Çok farklı alanlarda çalıştım. Sosyoloji bölümünden mezunum OTTÜ'den ama daha sonra sağlık alanında çalıştım. Hacettepe Tıp Fakültesi'nde çok uzun yıllar çalıştım. Daha sonraki yıllarda, daha Cettepeden sonraki yıllarımda da iletişim fakültesinde bir iletişim fakültesi kurdum, bir başka iletişim fakültesinde de yine dekanlık yaptım ve iletişime birazcık girdim. E, Maltepe Üniversitesi'nde ilk defa sosyolojiye geri dönüyorum, <gülüyor> ama sosyolojiyi hep kullandım, araştırma yöntemlerini hep kullandım ve so şeyde de Maltepe Üniversitesi'nde de özellikle araştırma dersleri veriyorum. Ee, ve öğrencilerimizin araştırma öğrenmeleri için, sosyal bilim araştırması öğrenmeleri için gayret ediyoruz birlikte. Bu çalışmada o gayretlerin bir sonucudur. Hı -hı. Yani bu, bu ürün çıktıysa ortaya Bahattin Akşit ve Belma Be Akşit'in ürününü değil tek başına. Hı -hı. Ee, Sosyoloji bölümü öğrencileriyle birlikte mı? yapılan Ve üçüncü sınıf çalışma. öğrencileri ve yüksek lisans öğrencileri evet. e, katıldı. Tabii bir de asistanlarımız var. Tabii evet. Ee, Malta Üniversitesi'nin öğrencileriyle birlikte Türkiye'de sosyokültüler değişimler hakkında liseli gençlik ne düşünüyor adlı bir araştırma bir anket hazırladınız ve e, bizim elimizde sonuçları da var aslında. Öncelikle böyle bir fikrin aklınıza nasıl geldiğinden bu araştırmaya nasıl başladığınızdan bahsedersek sonrasında veriler üzerine değerlendirmeler yapalım çıkan sonuçlar üzerine konuşmaya devam edelim. Peki bu, buna benzer e, çalışmaları daha önceden Bahattin yaptığından belki hı hı. de o başlasın. Tamam ben başlayayım. Evet. E, şöyle e, ben 1970'lerin sonu 80'lerde bu e, liselerle ilgilenmeye başladım. Yani... Orta öğretim nasıl bir e, öğretim sistemidir ve nasıl dönüşüyor Türkiye'de? Hı hı. Şimdi baktığımız zaman tarihsel olarak yani Osmanlı İmparatorluğundan doğru baktığımız zaman biliyorsunuz hani Osmanlı İmparatorluğunda şeyler vardır. Önce mahalle mektepleri falan sonra ile birlikte rüştiyeler açılır ama daha çok önce yüksek okullar e, açılır. Askeriyede, e, tıpta e, o alanda. Hı hı. Sonra aşağıya doğru iner ve cumhuriyetle birlikte bütün Türkiye'yi kapsayan hı hı. ilk öğretim ve Sonra giderek orta öğretim e, gelişir. Şimdi bu 1950'ye kadar bu eğitim sistemi devam eder. 1950'de köy enstitüleri vardır. Mesela hı hı, o sırada hı hı. o kapatılır. İnovatif okulları açılır. Mesle okulları zaten başlangıçtan beri vardır. Ve bu araştırmada kullandığımız beşli e, orta öğretim e, okulları kategorisi oluşur. Onlar da şöyle bizim burada kullanıyoruz. E, mesle okulları diyoruz. Hemen onun, onun yanında yine mesle okulu olan ama daha genel lise Durumuna da gelmiş olan imamatif okulları düz devlet liseleri bildiğimiz devlet liseleri Anadolu liseleri süper liseler falan da var fen liseleri falan var ama hani o çok ayrıntı olacak ama Türkiye çapında düşününce Anadolu liseleri ve özel liseler yani bu beş tür lisede ne tür eğitim veriliyor? Ee, ne tür kültürel değerler ediniliyor, ee, bilime, e, edebiyata, sanata, diğer alanlara karşı nasıl tutumlar gelişiyor? Ee, çünkü eğitimin amacı, yani modern devletlerde, modern toplumlarda eğitimin amacı bir yandan öğrencilere bir takım hünerler, beceriler kazandırmaktır. Bir yandan da o toplumun ve dünyanın evrensel ve ulusal, yerel değerlerinin verilmesidir. Hani Bu ne derece gerçekleşiyor? Bunu araştırmak üzere dediğim gibi 1970'lerden başlayarak bugüne kadar farklı dönemlerde bu tür anketler Hı -hı. uygulayıp araştırmalar Hı -hı. yaptım. Ben bir önceki 1997'de bir master öğrencimle birlikte yapılmıştı. Sonra 2004'te yine benim öğrencilerim Türkiye çapında benzer bir araştırma yaptılar. Bu şimdi İstanbul'da ilk, i̇lk İstanbul'un Anadolu yakasındaki 45 yıl ...lisede ilk defa yapılıyor. Birazcık da aslında soruların çeşitliliğine bakabiliriz. Çok çeşitli sorular var. Hayatınızın evet. vazgeçilmezleri, evet. dinin hayatınızdaki yeri... Evet. ...ve yurt dışına öğrencilerin evet. görüşleri... ...gittiniz mi, gitmek ister evet. misiniz, yaşamak ister misiniz? Bunun gibi bir sürü soru varken aslında... Evet. ...çocuğun nasıl bir aileden geldiğiyle ilgili de bir evet. sürü soru var. Ve aslında benim merak ettiğim şey... ...liselerin... ...veilmiş olduğunuz beş farklı lisenin... Evet. ...bu sorulara verdikleri cevapların çeşitlilikleri. Çeşitlilikleri. Hı -hı. Mesela evet, sanat o... hangi... Evet. ...liseye giden, hangi tür liseye giden... ...bir öğrenci için vazgeçilmezken... Evet. ...aslında çok e, tahmin ettiğimiz... ...bir cevap ama... ...din hangi e, evet. liseye giden öğrenci için... ...vazgeçilmez ya da sizi şaşırtan sonuçlar... ...oldu mu? Evet. Belki de Belma Hoca ile başlayabiliriz bu sorunun analizine. Aslında Deniz'in sorduğu bu soru o kadar kapsamlı bir soru ki her şeyi belki de içeriyor. Bir kere genelden başlamak lazım galiba bu soruya cevap verirken. Liseler arasında çok önemli farklılıklar çıkmadı. Benim gözlemim o. Farklılıklar elbette var. Onu daha baş, alt başlıklara geçtiğimizde konuşacağız ama çok ciddi farklılıklar yok. Mesela imam hatip liseleriyle bizim başlangıçtaki hipotezlerimiz öyleydi. İmam hatip liselilerle özel liseliler arasında fark olacağını düşündük birçok konuda. E, farklılıklar var elbette meslek de farklılıklar yaratıyorlar kimi e, alt başlıklarda e, ama çok radikal böyle çok kutuplaşan e, cevaplarla karşılaşmadık hiçbir konuda diyebilirim. Ama bu da sevindirici bir şey yani evet. e, çünkü Türkiye'nin uzun yıllar muzdarip olduğu şeylerden birisi her konuda yani en azından siyasetçilerimiz hı hı. düzeyinde kutuplaşılmasıdır. Ee, Oysaki ki hani bazen bir takım şeyleri kutuplaşmak yerine e, tamam farklılıklar olsun, tartışmalar olsun, sonunda bir çözüm bulunsun, o gerçekleştirilsin. Hani hı hı. toplum için e, yararlı olan çözüm, program bulunsun, o gerçekleştirilsin. Ama kutuplaşmaya gidince e, şey yarışına dönüyor, kopukluklar hani, kop ya. kop oluyor falan. Yani... E, Cid, korkulacak düzeyde bir kopukluk ve kutuplaşma görmedik. Yani hı hı. E, ilginç bulgulardan birisi bu herhalde. Evet, umut ama umut vazgeçilme... gelecek için o anlamda da evet. belki. Ama yine de vazgeçilmezler açısından baktığımızda şimdi en vazgeçilmez birinci şey e, bilmiyorum sizler için de öyle mi arkadaşlık. İkincisi müzik. Yani müzik gençler için çok önemli. Ben hani bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Üçüncüsü internet. Dördüncüsü dine inanç. Yani bu bütün öğrencilerin yani 2556 öğrencinin tümünü sınıflandırdığımız zaman böyle bir sıralama çıkıyor. Ama biraz önce Hoca'nın da söylediği gibi mesela evmativ okullarında tabii ki dini inanç birinci çıkıyor. Yani hani 90'ı 90'ı aşıyor 90'ı aşan e, bir %'si yüzdesi vazgeçemem diyor. Ama onlarda da hemen şuradan bakalım şeyinden vazgeçememe şeyde yüzde 90'ları çıkmışken ee, şuradan buluyorum e, şeyi e, dine inanç şurada değil mi? Evet. 192% 193 Hemen bir sonra gelen, ondan sonra gelen yine arkadaşlar onlarda da. Çok ilginç değil evet. mi? Yani diğer, bütün diğer liselere benziyor. Ama burada ben hemen girmek istiyorum. Evet. Arkadaşlar burada e, ne demek ben onu bilemiyorum. Yani arkadaşlık dediği zaman her birinin aklına gelen arkadaş aynı mı? Hı hı. Şimdi sanal ortamdaki arkadaşlıklar tabii çok e, arttığı için e, bunun sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Doğru. Şimdi evet. buradan hemen şeye geç yani onu onu ama yani Belma Hoca bunu hep söyler. Nicel araştırmalarla nitel araştırmalar. Ben hem nicel hem nitel <gülüyor> olmasını isterim. O da öyle ister tabii ama onda ağırlık niteldedir. Yani anlamı nedir? Kültürel olarak arkadaş denince her grup Neyi anlıyor? Onu, hakikaten onun izini süreceğiz. Bir, bir sonraki araştırmamız o yönde olacak inşallah. Aslında sizin bu dediğiniz şeyin aynısı... Ee, ...okullarda matematik dersi zevkli geçiyor mu sorusunda da var. Aynı şey. Evet. Evet, evet, ee, evet. kastınız gerçekten Nedir? öğretmenin evet. çok eğlenceli bir şekilde matematiği anlatıp öğrenciye sevdirmesi mi? Yoksa ne? dersin boşluğundan kaynaklanan öğrencilerin kendi arasında yaptığı makaradan dolayı zevkli geçmesini. Zevkli geçmesi mi? Çok güzel. <gülüyor> evet. evet doğru. Çok Hı -hı. güzel. Doğru. Aynı Ama... şey evrim için de söz konusu. Evet. evet. Evrim var. Evrim sözünden ne anlıyoruz? Her birimiz ne anlamlar yüklüyoruz? Evet. Ve evrime... İnanmak mesela bende evet. çok şaşırttı beni. Beren'le de evet. programa girmeden önce konuştuk. Evet. İmam Hatip liselerinde çok yüksek oranda evime inanmak var. %44 yanlış hatırlamıyorsam. %40. evet. Ama diğerlerinde de en yüksek olanı yüzde %57 ile özel liseler. %58 ile. Evet. Birbirlerine yakın olmaları da aslında evet. e bana çok şey gelmedi. Yani... ...iyi denebilecek şekilde... ...çünkü evet. daha özel liseler... ...ya da Anadolu Lise'nin daha yüksek olmasını... ...beklerken... Hı hı. Em, ...o tür liselerin de imam Hatip Liselerine... ...doğru aşağı çekildiğini düşündüm. Hı hı. Yani... Evet böyle oluşan... bir gözlemini evet. oldu değil hı hı. mi? Evet. Bizim, he, evet. Özür dilerim ama... ...halbuki hı. biz şeyden bahsetmiştik... ...demek ki cevaplar birbirine bu kadar yakınsa... Hı hı. ...bir ilerleme yok. Evet. Eğitim sisteminde çok ileriye gitme yok ve... E, ...aynısını... Verilen cevapları da söylüyorlar. Memnun olmadıklarını söylüyorlar eğitim sisteminden. Evet, e, yani memnun olmayanların yüzdesi e, yüzde altmış, yüzde yetmişlerdir. Gerçekten evet, evet, evet, öyle. Aha. Yani evet. memnun olanların yüzdesi yüzde Hı -hı. On, on. Yani imam hatip liselerinde bile çok memnun olanlar yüzde üçler, üçler gibi düşük. O kadar öyle mi? Ben e, o tabloya tekrar bir bakalım. İmam hatiplerde de e, çok beğeniyor diyen yüzde beş. Evet. evet. Yüzde beş. Beğeniyor olan yüzde beş nokta altı. İkisini toplarsak yüzde on nokta altı. Ama e, mesela beğeniyor özel liselerde e, daha da düşüyor. Anadolu liselerinde yine yüzde on. Yani e, ama beğenmeme, daha doğrusu beğenemek değil eleştiri. Şimdi benim memnun eden şeylerden birisi e, beklediğimden daha fazla eleştirel. Cevap gelmesi. Bu açık bir soruydu. Yani e, önünüzde de var anket. E, Hı -hı. E, e, Türkiye'deki eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz Hı -hı. diye soruyorum. Hı -hı. Açık Hı -hı. bir soru. Altına alternatifleri vermedik. Onların arasında hakikaten çok bunu eleştirenler oldu. E, yani çok karışık olduğunu. Çok fazla ders olduğunu. E, işte eğitimde bir reform gerektiğini söyleyenler oldu. Hı -hı. E, bu da bizi memnun etti. Yani Çünkü e, eğitimciler kendileri dahil. Türkiye'de orta öğretim sisteminin bir reformdan geçmesini herkes söylüyor. Hı hı. E, bu öğrenciler de söylüyor. Yani o bizim hoşumuza gitti. Ama acaba şu özel durumdan dolayı mı böyle oldu... Onu merak ediyoruz. Biz bu anketi Mayıs ayında uyguladık. Mayıs ve Haziran'ın başı. Şimdi Mayıs özel bir ay. Neden? Sınavdan Çünkü, dolayı. Evet, YS'e sonuçları dolayı, açıklanmıştı. Evet, ve kesinlikle. hani şifre var mı yok mu? Işte Özellikle 2011'in liselerde... Mayıs'ı. 2011 Mayıs'ı. Mayıs evet. e, dolayısıyla hani birçok şehirde yürüyüş yapıltı falan. Hani bir anlamda liseliler kendi durumlarını sorgular duruma geldiler. Hı hı. Hı hı. Acaba evet. o sorgular durumda olmasalardı bu kadar eleştiriler olurlar mıydı bilmiyorum. Yani siz geçen yıl bu yılki durumunuzla bu yılki durumunuzu karşılaştırıp bir şey söyleyebilir misiniz Deniz Hanım? Ben sanırım ikinci sınıftan beri hani birinci sınıfta okumayı söktükten sonra e, sürekli eğitim sistemini eleştirel bir bakış açısıyla <gülüyor> yaklaşıyorum evet, ama. Evet. E, benim merak ettiğim şeylerden bir tanesi de eleştiriyorum demekle gerçekten eleştirip harekete geçmek arasında fark var. Ha, evet kesinlikle. E, bu, bunu gerçekten sağlayabiliyorlar mı? Çünkü evet ben resim yapmayı çok seviyorum ama elime eğer hiç fırça almıyorsam bu sadece lafta kalan bir şeydir. Doğru. Ay, doğru. E, ...evet herkes her şeyi söylüyor... ...herkes eğitim sistemini eleştiriyor... ...çok yüksek oranda eleştiriyorlar... ...fakat evet. ne var? Hareket yok. Evet hareket yok. Sadece lafla Hı -hı. Evet. Bu da çok düşündürücü bir durum benim için. Doğru. Peki yani bu sefer biz size soralım... ...ne yapılması lazım? Hareket olarak yani düşündüğünüz... ...bir program mı önermek gerek? Belki de... Ee, ...hani onları... ...sınırlamayacak bir şey... Sınırlamayacak ...oluşturulması. Sınırlamayacak bir şey değil. E, şimdi baktığınız zaman... Bu çok hani Deniz'in kendi düşünceleriyle alakalı. Evet. Facebook denilen, sosyal evet. ağlar denilen ve evet. insanın bir anda sosyal çevresini çok değiştiren ve onu popüler kültüre yatkınlaştıran internet çağında yaşıyoruz. Evet, doğru. Ee, Facebook'ta biri sizin fotoğrafını beğen, fotoğrafınızı beğendiği zaman bir anda egonuz tatmin oluyor. Bak şu kadar kişi beğendi. Evet. Bana şu kadar kişi arkadaşlık isteği yolladı. Evet. Ama sen evden dışarı çıktığın zaman yalnızsın. Evet. Evet. Evet, doğru. kalabalığı yarıp geçiyorsun ve yalnızsın. Doğru. Peki, bir, ha, şurada Hı -hı. şöyle bir tartışma yapabilir miyiz? Şimdi yine ben tartışmak Hı -hı. istediğim konulardan birisiydi. Dikkat etmişsinizdir. Radyo ve gazete okumak, gençler radyo dinlemek Hı -hı. bir kere yüzde altılar, yüzde yedilerdi. Devamlı gazete okuyan yüzde evet. yirmi. Özellikle ama dünyadaki ve Türkiye'deki olayları Olay... izleme anlamında. Evet, evet. Müzikle ilgili sorsaydık belki radyo dinlemek daha, daha farklı olacaktı. Farklı olacak evet. olabilirdi. Evet. Ama mesela işte radyoya hakikaten bakın Hı -hı. burada bütün okullarda... E, yani 3-10'da 9 yani radyoyu sürekli o şeydenler izleyenler %8, %5 özel liselerde ee, ara sırayı da eklediğimiz zaman işte ne bileyim %40'lara ...falan e, çıkıyor. Yüzde 40 lira, yok çok azında çıkıyor. Yani yüzde 20'lerde. Yüzde 20'lerde. Ara sırayı da katarsak. Yani demek ki bir zamanların yani ben şöyle bunu sosyolog olarak hı hı. şimdi Deniz'i konuşuyorum. E, sosyolog olarak biz şöyle bakarız. Erken modernleşmenin araçlarından birisi gazetedir. Hı hı. Sonra radyo bunun içine girmiştir. Yani gazete ve radyo klasik modern toplumların oluşmasında ve klasik modern toplumlardaki... ...homojenleşmeyi hı hı. yani e, bir ulusal homojenleşmenin e, oluşturulmasında iki önemli araçtır. Fakat şimdi gençler artık bu ikisini değil e, televizyon ve internetten e, dünyayı takip ediyorlar. Şimdi acaba dedik bu artık homojenleşmek yerine farklı farklı... ...görüşlerin oluştuğu, farklılaşmanın cesaretlendirildiği, belki de dolayısıyla çeşitlenmenin sonucu olarak daha yaratıcı grupların, insanların, kişiliklerin, kimliklerin, akılların oluşabileceği bir ortam olur mu? Yoksa Facebook'ta... Veya Twitter'da veya işte bu sanal dünyadaki iletişimde insanları sonunda birbirlerine mi benzetiyor? Yani bunu sadece bir, yani Türkiye toplumu düzeyinde <gülüyor> değil belki de hatta küresel düzeyde. Yani <gülüyor> küresel düzeyde insanlar e, homojenleşiyor yani birbirlerine <gülüyor> mi benziyorlar değerleri <gülüyor> açısından? Yoksa heterojenleşiyor yani birbirlerinden farklılaşıyorlar mı? Ee, şöyle ki bence birbirlerine çok benziyorlar ki bu sizin yaptığınız ankette de açığa çıkan birisi. Evet. Anadolu Lisesi ile İmam Hatip Lisesi arasında evrime inanma oranı bu kadar farkı bu kadar azsa evet. insanların ya da gençlerin farklılaşmasını bekleyemezsiniz zaten. Evet. evet. Ama orada eğitim sisteminin rolünü de unutmamak gerekli. Özellikle evet. bu söylediğin e, evet. konu evet. çerçevesinde. Hani işte şey düşünüyorum. E, sansürlü bir medya. Özgür evet. olamayan yazarlar çizerler topluluklar evet. gazete okumayan ya da internette sadece belirli yerlere giren sosyal ağlarda takılan kendi gibi olan insanlarla bir şeyler konuşan ve hep aynı konuları konuşan gençlik evet. ülkenin ileriye gitmesi eğitim sistemini eleştirel bakıyorum demek ama bunun için hiçbir şey yapmamak hı hı. Evet. aslında çok birbirinin birbirini tamamlıyor, tamamlıyor çok Evet hani zaten sonuçlarda da çıkıyor. ...yaptığınız evet. anketin sonuçlarında... ...evet yani e, beklediğimiz kadar... ...tamam şimdi... ...iki taraftan da bakmak <gülüyor> lazım... Hani ...bir yandan kutuplaşma olmadığı için... ...biz sevindik... Evet. Yani, ...ama şimdi sen de... ...yeterince çeşitlenme olmadığı için üzülüyorsun... Evet. ...çünkü olarak. mesela şunu evet. söylüyorum... Evet. Ee, ...o kadar birbirine yaklaşmaya başlamış ki... Evet. ...eğer... ...hani şey olarak bakabiliriz buna... Ee, ...siyah tenli insanlar... Evet. ...siyahi insanlar çoğunlukla ilgi çeker. Neden? Evet. Çünkü bizim yaşadığımız ülkede çoğunluk beyaz renkli insanlardır. Evet, evet, Herkes beyaz olduğu zaman farklılığa ister istemez kötü gözle bakmak ya da yatsımakla ilgili evet, bir durumdur evet, bu. Evet. Bu kadar çok aynılaşan toplumlarda doğru olsa bile bence farklı bir fikir çıktığı zaman orada insanlar ister istemez önyargıyla bakacaklar. Evet. Evet doğru olsa bile bir ön yargı olacak. Evet. Bunun önüne geçilmesi gerekmez mi ya da çeşitlenme gerekmez mi? Şimdi çeşitlenmek de aslında e, daha önce de gazeteler e, toplumu heter homojenleştiriyor. Evet. Şöyle düşünülebilir mi? Yani gazeteleriniz tek bir gazete basılmıyor sonuçta. E, toplumda birçok türde gazete, birçok e, nasıl desem birçok yazar topluluğunun oluşturduğu gazeteler. ...oluştuğundan dolayı... ...aslında da, evet... ...birazcık heterojenleştirebilir toplum evet, bu gazete... ...doğru, hakikaten... Ama, em... E, lise'lerde e, gazete okumanın düşmesi evet. ve televizyon ve internetin artması aslında denizin de değindiği gibi örneğin Facebook'a giriyorsun. Herkes aynı şeyi chatleşiyorsun ya da evet. televizyonda aynı haber bütün gün boyunca sürekli sürekli yayınlanıyor. Tamamen aynı şeyleri görüyor insanlar. Ama gazete okusalardı X gazetesi farklı bir görüşü savunurken yani yazarları farklı evet. bir şey yazarken Y gazetesi farklı bir şey yazabilir. Böylece toplumda farklı düşünceler oluşurdu. Yani Anladım. kutuplaşmadan şimdi bunu... bahsetmiyorum ama farklı düşünce oluşumunda. Ama orada o gencin ya da o kişinin farklı gazeteli farklı hedef grupları olan farklı gazeteleri okuduğunu varsayıyoruz ki evet. o zamanımızda çok zor bir evet. iş biliyorsun. Evet. Yani. evet. Ama ben şöyle tam tersimde şey edebilir miyim bu gazete ve hmm. internet bakımından. Şimdi gazete ve radyoda sadece bir merkezden yani mesela şu anda biz e, diyelim ki açık radyodan e, dördümüz sadece konuşuyoruz e, henüz bu şey açık değil Hı -hı. yani telefonla onlar katılamıyorlar Hı -hı. yani e, oysa ki internette Facebook'ta veya başka yerlerde e, bir, bir popüler haber bir konuda bir haber geldiği zaman ona karşı fikri yaz, yazma ve onu yayma olanağımız oluşabilir yani televizyonda da öyle Hı -hı. artık internet üzerinden e, kendi e, videolarımızı çekip yani kendi düşüncemizi anlatıp onu kendi sayfamıza koyup kendi internet sayfamıza web sayfamıza koyup Hı -hı. onu duyurabiliriz yani evet. dolayısıyla hani şey, olasılık olarak ve teknoloji Hı -hı. olarak iki taraflı olma e, ihtimali Hı -hı. yüksek yeni teknolojide ama maalesef bu teknoloji kullanılmıyor diyorsun Hı -hı. sen evet şimdi. evet hani mesela baktığınız ha. zaman e, şu anda Suriye'de olan birleşmeler insanların evet. reform istekleri evet. internetten e, evet. bir araya gelerek oluşturulmuş istekler. Mısır da, da öyle oldu mesela. Mısır, ha, evet, Mısır, meydan, Mısır evet. aynı şekilde ya da işte Hı -hı. E, YGS eylemlerine baktığınız zaman yine internetten öğrencilerin Hı -hı. birinin başladığı hadi karşı çıkalım ses evet. verelim deyip oluşturuyor. Birdenbire büyüyor. Evet. Evet, 2011 Hı -hı. yılında baktığımız zaman hani 2011'in son dört ayına gireceğiz Hı -hı. neredeyse. Evet. Kaç tane böyle eylem oldu? Bir tane, o da çok ön plandaydı. Çok, evet. Iyi, gerçekten artık ses çıkartılmazsa, hadi ama artık olmaz ki denilebilecek durumdaydı. Hı hı. Onun dışında hiçbir şey olmadı. Demek hı. ki insanlarda belirli bir sınıra dayanması gerekiyor. O sınıra dayanmadıktan sonra e, insanlar ses çıkartmıyor. Ama şey de beni çok düşündürüyor ki ses çıkarttık da ne oldu? Evet şimdi evet. ama o tabii bizim kültürümüzle çok evet. yakından ilişkili, değerlerimizle çok yakından ilişkili. Bir süre sonra ümit ediyorum ki sorgulayan, daha iyi arayan insanların sayısı arttıkça, arayabileceğinin farkında olan o tür eylemlerde eylemlerin sayısında ve niteliğinde de farklılıklar olacaktır, olacaktır. diye ümit etmek istiyorum. Evet. Sorgulayan demişken aslında bir soru Hı. vardı. O da benim ilgimi çekmişti. Matematik eğitiminin kişi daha sorgulayıcı yapıp yapmadığını sormuştunuz. Evet. Yanılmıyorsam Anadolu ve özel liseleri daha çok yapar diğerleri yapmaz demişti. Evet. Daha sorucu yaklaşırlar. Doğru. Meslek Lisesi'nde bu düşük yüzde 44 düzeyinde uh -huh. öyle demişler evet. imamatiplerde yüzde 49 %50. düzeyinde ama düz lisede çok düşük ilginç bir şekilde 37 38'e düşüyor evet. İmam Hatip'ten de daha düşük ee, ama e, özel liselerde yüzde 63 e çıkıyor Anadolu liselerinde de yüzde %55 55'e falan yükseliyor hmm. yani e, matematiğin e, olaylara daha sorgulayıcı bakması evet. sağlaması çünkü Hani biz şöyle düşünmüştük ya matematik deyince bir teorem koyuyorsunuz, <gülüyor> onu sorguluyorsunuz, hani e, belirli bir sonuca gidiyorsunuz. <gülüyor> evet. e, yani orada bir hani e, dünyayı sayısallaştırarak e, bir çözüm üretme bir teoremden yola çıkıp bir çözüm. Yani böyle bir şey var. Ee, ama matematik Türkiye'de öyle algılanmıyor maalesef. Evet. Ben evet. de ona değinecektim. Evet. O yok önce benim aklıma direkt o gelmişti. Hani artık evet. insanların matematik algısı bile değişti. Evet. Matematik denince 2 artı 2 bilmem evet. neyle şunu çarp şu fonksiyonu bilmem evet. neye. Halbuki öyle değil de daha matematiğin daha bilimsel yaklaşılması evet. sorgulayıcız çeşitli evet. teoremleri düşünülmesi. Çünkü evet. matematik bir şekilde bir yapı gibi bir şekilde inşa edilmiyor. Çünkü matematik bir Bilim dalı. Evet. Böyle, e, evet. Yani nasıl söylesem matematik sadece bir araç olarak değil de aynı şekilde dünyayı görmemizi sağlayan bir yapı gibi farklı araçların konulduğu bir yapı gibi Çok görmek. Evet. Evet. Çünkü evet. örneğin matematik fizikte de kullanabiliyoruz. Kimyada Hı. da hatta biyolojide bile kullanabiliyoruz. Sosyolojide de kullanıyoruz. Evet. <gülüyor> evet. Her yerde kullanıyoruz. Bu araştırma kullanıyoruz. da örneğin. Evet. De. Her yerde. Yani esasında matematik neredeyse şeye indirgendi. Hani e, matematik Türkçe alanındaysanız evet. e, işte şey sorularını çözüp e, üniversiteye giriş sınavındaki Hı -hı. soruları çözüp iyi bir üniversiteye evet. girme aracına evet. e, Düz, liselerde evet. Düz liselerde o algı ha, var. Düz liselerde o algı var. Öyle bir algı var. Oysa ki yani matematik kendi başına da bir amaç. yani. Ee, evet. Aslında konuşacak daha çok fazla şeyimiz var fakat süremizin sonuna geldik. Ee, geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, yeni anketler, yeni sonuçlarla umarım tekrar programımıza konuk olursunuz. Biz Değil çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür çok memnun ediyoruz. kaldık. Evet, Hakikaten evet. sizden birçok şey öğrendik. Sağ evet. olun. Çok teşekkür ederiz. Biz haftaya şey tekrar burada olacağız. Ayrıca e, radyo programımızla ilgili düşüncelerinizi, olumlu ya da olumsuz eleştirilerinizi bize yollamak isterseniz sözküçünradyo.com adresine yollayabilirsiniz. Hoşçakalın. Haftaya tekrar görüşmek üzere.